Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiya'i vel mürselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men ihtedâ bihedihî ilâ Bir önceki sohbetimizde kısa da olsa, alel acele de olsa hanefi mezhebi üzerine durmuş idik. Tabi mezhepte ileri gelen birkaç alimi İmam Ebu Yusuf gibi, i̇mam Muhammed gibi onları zikretmiştik. Tabi daha da var, çok daha da var ama kitapların içerisinde görüşleri müstehit olarak zikredilenler ve Ebu Hanife'den rivayete güçlü olanlar da var. Bunların içerisinde Bildiğiniz, tanıdıklarınız da var, tanımadıklarınız da var. Bir iki kelime belki onlarla ilgili söylemek gerekirse tamamlayıcı olsun diye söylüyorum. Mesela genellikle İslami kaynaklarda ''Kale Hasan, Hasan söyledi ki'' diye söyleniyorsa bundan kim anlaşılır? Hasan-ül Basri anlaşılır. Tabi alimlerinden Hasan-ül Basri anlaşılır. Bu aziz insan geride yazılı pek eser bırakmamıştır. Ama bütün insanların fikrinde, zikrinde, kalbinde derin bir iz bırakmıştır. Sonraki yıllarda daima hayırlı anılmıştır. Onun bir meselede bir kanaati varsa veya bir nasihati varsa onlar bile değerlidir. İlim meclisleri oldukça kıymetlidir. İnsanlar da değer vermiştir. Devrinin en çok beşeriyete tesir edenleridir. Şöyle diyeyim, alimleri genellikle dağlara benzetirler. Ne acıdan? Zemini sağlam tutar, depremin sarsıntılarını önler, iklimlerin düzenlenmesine de yardımcı olur. Dağlar nasıl iklim düzenlenmesine yardımcı olur? Bir kere yazı düşünürseniz, zemin alt taraf sıcaksa ısınan hava yükselir. Dağın tepesindeki serin hava alçalır. Şehri serinletir. Hele de geceleri. Bundan öte bir şey daha var. Eğer dağlar olmasaydı bu sefer kuzey kutbundan güney tarafa ekvatorlara doğru iki kutuptan da kuzeyden de güney ekvatorlara doğru müthiş bir hava akımı olurdu. Oradan yükselme dağılma olurdu. Ve durmadan rüzgarlar aynı istikametleri eserlerdi. Yön değiştirilmene çok zor. Ve çok nadir olurdu. Dağlar bunu da kırıyor. Rüzgarlar sağlığı, solluğu, yukarıdan, aşağıdan, karadan, denizden ve iklimler değişiyor. Dolayısıyla dağlar hem zemini sağlam tutarlar, hem iklimleri sağlam tutarlar. Sebatı hem de mirengi noktalarıdırlar. Yani diyelim ki şu şehir dağın sol tarafından gidince, şurası şöyle... Felan şu sıra dağların güneyinde, Torosların kuzeyinde, doğusunda, batısında aynı zamanda arazinin monotonluğunu giderler. İlim ehli de böyledir. Bir cemiyeti ayak kaymalarından korurlar. Zeminini sağlamlaştırırlar. Fikirlerini ise tespit ederler. Oynayan zikirler ve fikirler ona sorulur. Hangi noktada durmasının gerektiğini bilirler. Atmosfere ve iklime ciddi şekilde tesir ederler. İnsanların bir tarafa doğru hele de yanlış tarafa doğru meyledip gitmesini önlerler. Tek tarafı rüzgarların estiği yerleri hiç gördüğünüzü mü bilmiyorum. Ben birkaç tanesini gördüm. Dahasının da tehdit olduğunu. Orada ağaçlar dik durmazlar. Ağaçlar hep yatıktırlar. Taranmış saçlar gibi. Böyle tek tarafa doğru yatarlar. Genellikle sahile yakın veya tepe yamaçlarında olurlar. Bu tip yerler. Onun gibi insanlar eğik durmasını önlerler. Hasan el-Basri böyle bir insan olmuştur. Ama tekrar ediyorum. Hasan'ın Dinde Hasan din el-Basri anlaşılır. Ama Hanefi fıkında Kâle Hasan" denilince Hasan el-Basri anlaşılmaz. Kim anlaşılır? Hasan İbn Ziyad var. Ebu Hanife'nin talebelerinden o anlaşılır. Her nasıl diyeyim ya her ilimde Hasan değişir. Hanefi meselinde Hasan deyince Hasan İbn Ziyad anlaşılır. Yine oldukça nasıl diyeyim ee, Hilalur Re'i denilen bir alim var. O oldukça kıymetlidir. Bir başkasını genellikle söylemek istiyorum. Veki'i İbni Cerrah var. Veki'i İbni Cerrah. Bunu ayrıca yazmanızı arzu ederim. Buz Veki i ibn İbni Cerrah. Öğrendiğiyle amel konusunda ve zahidane yaşayış konusunda dört dörtlük bir insandır. Çok güzel bir insandır. Bunu da şunun için yazmanızı ayrıca arzu ettim. İmam-ı Şafii Rahmetullahi Aleyh onu çok sevmiştir. Daha sonraki yıllarda ona müritlik yapar gibi talebe yap talebelik yapmıştır. Ona bağlanmış, dolayısıyla müritlik yapar gibi ondan ders almıştır. Ve dertlerini çok defa ona açmıştır. Hani bir insan belli bir hocasını, belli bir dostunu kendine yakın bulur, öyle hissettiğini anlıyoruz. Çok güzel, çok tatlı bir şiiri vardır. Bilemiyorum paylaştık mı ama onda da o dile gelir. Ne diyor İmam-ı Şafii o şiirinde? İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh. Biraz sonra zikri. İyi bir şairdir. Ne diyor? <gülüyor> Şekautu ila veki'in su hıfzî Veki'e hafızamın kötülüğünü şikayet ettim diyor. Okuduğumu aklımda tutamıyorum diye. Ki İmam-ı Şafii için kotakopu gibiydi derler. Bir kere okuması yeterdi derler. Bir şey. Buna rağmen hafızam kötü diyor. Eğer onun hafızası kötüyse biz yandık. Devam ediyor şiir. Fe ile ile terkil me'asi. Beni günahları terke irşad iledi Ve <gülüyor> akbarani bi ennel ilmen nurun. Ve bana haber verdi ki ilim bir nurdur. Ve nurullahı la yuhtali asi Allah'ın nuru isyankara hediye edilmez diye söyledi diyor. Yani gönlünü masiyetten temizleyeceksin ki berraklaştıracaksın ki oraya ilim Allah'ın nuru olan ilim güzel yazılacak dedi diyor. Orada dile getirdiği Vekî Vekî İbn Cerrahtır. Yani kitabı Zuhh diye 3 ciltlik çok güzel bir hadis rivayet ettiği hadislerden oluşma bir kitabı vardır, matbuğdur. Bilmiyorum Türkiye'de var mı ama kitabı zühd diye çok güzel bir kitabı var. bunun gibi yani başka ilim ehliyet dolayısıyla iç içe kaynaşmışlardır. Şimdi geliyoruz İmam-ı Malik rahmetullahi aleyke. İmam-ı Malik hicri 93 yılında Medine-i Münevvere'de dünyaya gelmiştir. Hicri 93 yılında. Yani Ebu Hanife rahmetullahi aleyhden 13 yaş daha küçüktür. Ailesinde fakir bir ailenin çocuğudur. Oradan başlayalım. Aynı zamanda ailesinin de ilim ehli olan ve ilimden gelen bir aileden de gelmediği biliniyor. Hatta babasının ayaklarının tutmadığı ama oturduğu yerden çalıştığı, ailesini geçirmeyi, geçindirmeyi başardığı biliniyor. Ok yapımında son derece iyi bir ustaymış. Ok yaparak, mücahitlere ok hazırlayarak, ok sanatında ileri böylece ailesini geçindiriyor. Böyle bir ailenin içerisinden çıkmıştır. Daha sonra ilim ve irfanı sayesinde çok geçmeden, nasıl diyeyim, üslubu, Konuşma güzelliği ve benzeri bilgilerle ön plana çıkmaya başlamıştır. İbni Hürmüz isimli bir insanı çok sevmiş. Bu İbni Hürmüzle ilgili kaynaklarda ciddi hiçbir bilgi yok. Geride bıraktığı eser yok. Ama bazen eserler herhalde yazılı kitap yerine tarihe iz bırakan insanlar oluyor. Hiçbir esere olmasa İmam-ı Malik'e yaptığı tesir, onunla geriye bıraktığı ilim inanki yeterlidir. Çünkü İmam-ı Malik de onu çok sevmiştir. Ondan sitayişle bahseder. Zaten gelen bütün bilgi İmam-ı Malik'ten keşke gerisiyle ilgili de onun gözünde tanınmış bir insan ama sonraki devre bilgisi kalmamıştır. O hocasını anlatıyor. Nasıl sevdiğini anlatıyor. Nasıl bazen duygu dolu olduğunu, evladım, perdeleri kapat dediğini, içeride bir o var, bir o var. İlk önce bu ümmetin geçmesini, bu davayı çilelerle bizlere taşıyanı anlatırdı diyor. Gözlerinden yaşlar süzülürdü. Sonra da diyor kendini toparlardı, derse başlardık diyor. Onun bu tavırları, bu iştenliği çok derin iz bırakmıştır İmam Malik'te. Onun için adı duyulmasa da, Kaynaklarda hayatı hakkında bilgi bulamasanız da bu insan çok kıymetlidir. Onun samimiyeti, onun davaya bağlılığı, onun iştenliği i̇mam Malik'i donatmıştır. Yaklaşık yine i̇mam Malik'ten öğrendiğimize göre bu aziz insana sekiz yıllık talebellik yapmıştır. Ve onun çok derin izleri vardır. Ama mesela bana sorsalardı baştan, İmam-ı Manik'in bir numaralı hocası kim diye İmam Zühri'dir derdim. İmam Zühri çok meşhurdur. Devrin en zirve alemlerindendir. Hadis kaynaklarında o bir hadis rivayet etti mi neredeyse akan sular duru Çok güvenilir bir insandır. Kısaca onu zikrederdim. Veya nafi zikrederdim. Ama kendi sözlerinden anlaşılıyor ki, bu i̇bn Hürmüz üzerinde çok derin ama çok deriniz bırakmıştır. Belki de onu İmam-ı Malik yapan onun bıraktığı izlerdir. İbn-i şihab Zühri ise yine ilim halkasındaki en zirve insanlardandır. Dediğim gibi devrinde sadece i̇mam Malik üzerinde değil devrine damgasını vuran bir insandır. O hocalarındandır. Ayrıca mutlaka zikredilmesi gereken. Çünkü en çok hadisi aldığı, zikrettiği, ilim öğrendiği insanlardan birisi İmam-ı Zühri'dir. Bir kişi daha var. Demin dediğim gibi adı geçen Nafi'ye. Nafi'ye kimdir? Hiçbirileriniz var mı? İmam-ı Nafi. Zihin kırıntılarına mutlaka olan kardeşlerimiz var. Ben onu biliyorum. Belli bir bilgin var mı hiç zihninde? Hazreti bir Evet iz iyi gidiyor. Başka. Bu ben bundan daha önde bilgi vardı. Ben onu diyecek zannettim. Bu geldi. İmam Nafi' meşhur zirve kral tarimlerinden birisidir. Kur'an alimlerini sayarken Hafs gibi bir tanesi de nedir? İmamı Nafi'dir. İmamı Nafi kimdir? Hazreti Ömer'in değil. Ama oğlu Abdullah'ın, İbn Ömer'in. Abdullah İbn Ömer'e Ömer en çok ne diyor? İbn Ömer diyorlar. İbn Ömer deyince oğlu kelimesi gidiyor, geriye Ömer kalıyor. Eyüp gibi. Eyüp Ebu Eyüp'tür. Eyyub'un babası demektir. Dolayısıyla Ebu'su gitmiş, geriye Eyyub kalmış. Eyyub'e gittim, nasıl diyeyim, Samet Eyyub'de hep böyle anlıyor. Halbuki Ebu Eyyub. Kendi adı halit Künyesi Ebu Eyyub, Eyyub'un babası. Baba gay. nasıl diyeyim, babası bölümü kalmış, Eyyub. O da Abdullah İbni Ömer'e, kısaca İbni Ömer diyorlar. İbn kelimesi gidiyor, geriye Ömer kalıyor. Dolayısıyla bu kimin azatlısı? Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın azatlısı. Sadece azatlı değil. Bakınız biz tabiri caizse işte köleydi, şuydu, buydu diyoruz. Bazen garibimize gidiyor ama bazen insan olunca, ehil insan olunca kölelik bir altın gibi kıymetleniyor. Hürriyet güzel bir şey. Kıyaslamıyoruz ama belki de o Abdullah İbni Ömer'in kölesi olmasaydı böyle bir zirveye çıkamayacaktı. Çünkü çok geçmeden Abdullah onun zekasını, samimiyetini, ihlasını sezmiştir. Onu kendine talebe edilmiştir. Ve Abdullah İbn Ömer'den dünyanın rivayetini, bilgisini aktaran bu insan olmuştur. Kıraat ilmini de almıştır. Sonraki tarihe büyük faydalar olan bir insan olmuştur. Abdullah onu azat etmiş. Onunla nice güzel hatıra sonraki nesillere Abdullah'tan ümmete taşınarak fayda sağlamıştır. Bunlardan bir tanesi de taşınan bir tanesi de imamı Malik rahmetullahi'dir. O Abdullah İbni Abdullah İbni Ömer'in azatlısı olan Nafi'den dünyanın bilgisini, hatırasını sonraki nesle taşımıştır. Şöyle diyeyim isterseniz bir rivayet İmamı Malik kimden almış? Nafi'den. Nafi kimden almış? Abdullah İbn Ömer'den. Abdullah İbn Ömer kimden almış? Resulullah'tan. Bu yol daha kısadır. Bu yol diyelim ki daha önce zikretti ki Ebu Hanife kimden alıyor ilmi? Hammad'dan. Hammad İbrahim'den. İbrahim Alkama'dan. Alkama Abdullah İbn Mesud'dan. Abdullah İbn Mesud kimden? Peygamber Efendimiz'den. 5 tane sıralandı. Bunda İmamı Malik ne kimden alıyor? Nafi'den, Nafi, Abdullah İbni Ömer'den, o da Resulullah'tan. Size 3'e düşüyor, daha kısa bir yoldur. Buna ne deniyor bu yüzden? silsile zehebiye deniyor. Altın halka, altın zincir deniyor. Her bir zincirde artı art, art, halka var, altın var, kıymet var. Ve da bir hadis böyle yer alıyorsa buna ne deniyor? Altın zincirle gelen, altın halkalarla gelen hadis deniyor. Ve son derece kıymetlidir. Nafiyeh daha sonraki yıllarda biliyorsunuz, nasıl diyeyim, Mısır ve bölgesinin aynı zamanda kıraat alimi odur. Birçok bölgede gezmiş, kıraatla ilgili bilgi vermiş, bilgi aktarmıştır. Ama... Onun da vefatı İmam-ı Malik gibi Medine-i Münevvere'de olmuştur. İmam-ı Malik hicri 164 yılında Medine-i Münevvere'de vefat etmiştir. Dış dünyaya ilmi seyahatleri İmam-ı Malik'in bilinmiyor. Medine'yi i merkez edilmiştir. Orada ilmini yaymıştır. Ruhunu da orada teslim etmiştir. Hani... Biraz zihin rahatlasın diye söylüyorum. Teşbihi doğru değil ama. Nasrettin Hoca'nın eline anlatırlar. Bir saz vermişler. Saz vermişler. Nasrettin Hoca sıkmış sazın boğazını dıngırdatıp duruyor. Ya hoca demişler bu sazı çalanlar ileri giriyor parmaklarını oynatır. Makam mevzuline yaparlar demiş. Sen tuttun sazı çalıp duruyorsun. Onlar makam arıyor demiş bulamıyor. Ben demiş yakaladım çalıyorum. Belki de İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh, millet oradan oraya çıkıyor, buranın merkezi, Allah Resulü'nün yaşadığı, ruhunu teslim ettiği yer burasıdır. Dolayısıyla burada Resulullah'ı görerek İslam'ı yaşayan insanların zinciri geliyor diyerek mi ve da takdir-i ilahi medineyi i Münevvere'den çok ayrılmamıştır. Bu yüzden Medine'nin amelinin onun üzerinde ciddi tesiri vardır. Yine i̇mam Malik de Ebu Hanife Rahimallah gibi, her müştehit imam gibi ilk kaynağı nedir? Şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir. İkinci kaynağı şüphesiz hadistir. Bu alanda eser de vermiştir. Üçüncü kaynağı şüphesiz icmadır, kıyastır. Ama Maliki mezhebi, masalihi, mürseleyi, istihsanı, örfü ve benzeri diğer delilleri en çok kullanan mezheplerden birisidir. Diğerlerinin kullandığı delillere bir şey daha belki o ilave etmiştir diyebileceğiz. Medineli'nin ameli onun için hadis gibi nasıl diyeyim meşhur hadis gibi hepsi aynı davranıyorsa mütevadir hadis gibi kıymetlidir. Çünkü diyorum ya 93 yılına dünyaya gelmiş bu insanlar... Bundan birkaç yıl evvel hala o devire bile bağda ulaşan insanlar var. Bu insanlar sahabilerle yaşadı. Ondan önce Allah Resulü burada yaşadı. Binlerce insan Allah Resulü'nden görerek bunları yapıyor. Binlerce insan Allah Resulü'nün öğrettiği kileyi nasıl diyeyim şinik deriz. Eskiden keil sağ deniyor o zaman. Sağı müddü ve benzeri ölçüleri kullanıyor. Binlerce insan Resulullah'ın gösterdiği gibi namaz kılıyor. Bütün bunları bu milletin içerisinde yaşanmıştır. Ve Allah Resulü'nün asrı henüz uzakta değildir. Dolayısıyla Medineli bir şeyi toplu yapıyor ise bu kendiliğinden uydurma olamaz. Medineli'nin amelini ahad hadise tercih eder. Ahad hadisi ne demek? Bir veya birkaç kişiden gelen hadisler Medineli'nin ameline zıt düşüyorsa uygulamasına Medine'nin amel etme şeklini tercih ediyor. Çünkü onlar bir değil beş değil on değil daha güçlü buluyor. Ebu Hanife ve İmam Şafii rahmetullahi aleyh bu kanatta değildir. Çünkü bazı zaman diliminin içerisinde değişiklikler olduğu gibi. Mesela Ebu Hanife'yi kimi görmüştür? Diyelim ki Hammad'ı görmüştür. Hammad kimden almıştır? İşte İbrahim'den almıştır. Kısaca Abdullah İbni Mesud'dan sahabiden gelen halka değil bu sefer zincir altın zincirdeki fertlerin her birinin ameli da bak bakıyor ki küferinin veya şuradakinin veya Medine'dekinin insanın ameliyle değişebiliyor. Bu kanatta değildir ama i̇mam Malik Rahmetullah Aleyke içinde bulunduğu Medine'linin amelinin tesiri büyüktür. Bu yüzden Maliki mezhebinin en belirgin özelliklerinden bir tanesi nedir? Medine'de yaşanan, Medine'deki amel edilen bir şeyin hadis ve rivayet açısından değeridir, onu bağlayıcıdır. i̇mam Malik Rahmetullah Aleyk'in son derece vakur bir insan olduğu biliniyor. Sakin yapılı bir insan olduğu biliniyor. Heybetli bir insan olduğu biliniyor. İmam mesela Ebu Hanife Rahimullah çok uz uzun boylu değildir. Aksine talebeleri Ebu Yusuf da İmam Muhammed de çok uzun boyludur. Ebu Yusuf biraz daha ince uzun, İmam Muhammed cüsseli ve uzun boyludur. Yapılı olarak. İmam-ı de onun için diyor ki bu kadar cüsseli ama bu kadar az uyuyan insan ömrümü ilk defa gördüm diyor. Çok az uyurmuş yani İmam Muhammed. İlmini kendine vermeyi başarmış bir insandır. Bir latife zikredilir. Tatlı bir latifedir. Bir gün Sağ tarafında Ebu Yusuf, sol tarafında İmam-ı Muhammed, Ebu Hanife ile yolda yürüyorlar. İmamlardan birisinin aklına, talebeler muzip ve zeki şey olarak aklına geliyor. İmamuna beynene ke lena diyor. İmam bizim aramızda lena'nın nunu gibi. Lam uzundur, sonra nun geliyor, başında nokta var, kısadır. Sonra elif de uzundur. İmamımız bizim aramızda Lena'nın nunu gibi kaldı demek. Bu halk mı uydurdu? Belki büyük ihtimalle öyledir. Ben talebelerini öyle diyeceğini zannetmiyorum ama tatlı bir hatıra olarak anlatılır. Ebu Hanife zeki bir insan hemen cevap veriyor. Evet diyor. Ancak Lena'nın nunu kaldırılınca geriye la kalıyor diyor. Hiçbir değer ifade etmesiniz. Lah kalıyor, yok kalıyor, boş kalıyor, şey kal kalıyor manasını anlatılır. Latife olarak güzel ama Ebu Hanife de güzeldir, talebeler de güzeldir. Şimdi İmam-ı Malik'in yani yapılıcı olduğu, heybetli bir insan olduğu, anne ve babasına da son derece hürmetkar olduğu biliniyor. Yine ilim ehli olan, talebelerinden olan birisi anlatıyor, birden dersteyken çok nadir ayağa kalkan bir insandır. Ayağa kalktı diyor. Niye kalktı, ne oldu derken diyor, annesinin evden çıktığını gördük diyor. Sağ sola bakındı. Annesi acaba ihtiyacı var diye mi kalktı? Yoksa hürmeten mi kalktı bilmiyoruz ama bütün davranışta hürmet vardı diyor. Annesi eve girinceye kadar oturmadı diyor. Sonra o eve girdikten sonra diyor oturarak dersine devam etti. Yine sözü geçiyor Abdullah İbn Mübarek var çok güzel bir insandır. Abdullah İbn hiç kimseye ayağa kalkmazdı ilim meclisinden. Onu görünce dayanamazdı. Kalkar kucaklar da yolcuktan geldiği zaman onu çok severdi diyorlar. Bunu şunun için söylüyorum. Yanına Harife de gelse, vari de gelse yine kalkmaya kalkmadığı bilindiği için söylüyorum. Onlar için ayağa kalkmıyor. Üstelik uzak durmuştur. Hiçbir zaman vilayet konağına gitmemiştir. Geldiği zaman halifenin yanına da gelip haccı geçiyorlar bazen. Onların yanına da varmamıştır. Onların yanına Şam'a da hiç gitmemiştir. Bu çok belirgindir. Bu yüzden halife Mansur'un dayısı onu valiye şikayet etmiştir. Vali tarafından hapse atılmıştır. Yaklaşık 28 ay hapiste kalmıştır. Dövülmüştür. Sağ komuzu çıkmıştır. Darbelerden dolayı. Direnç gösteren nasıl diyeyim? Eğilmemiştir, bükülmemiştir. İmam Malik. Sonraki, yani nasıl diyeyim? İlim halkasının başına geçtikten sonra dersleri, hayranlıkla takip edilen dersler haline gelmiştir. Halkaları giderek çoğalmıştır ve Mescid-i Nebi Resulullah'ın mescidi gerçek bir ilim yuvasına dönüşmüştür. Ondan önce de mesela Medine'de âlimler vardı ama böyle halkalar kurarak, müzakereler ederek insan yetiştiren değil, ilmini veren, almak isteyene öğreten, Hafızası güçlü olanlara aktanan insanların koruduğu, kolladığı ilim halkaları olmuştur. Ama tekrar ediyorum, bu insan Mescid-i Nebi'yi üniversiteye dönüştürmüştür. Resulullah'ın yanı başında ilim veren, ilim dağıtan bir insan olmuştur. Kendisine giderek ne denmiştir? İmamu deril Hicre, Hicret yurdunun imamı denmiştir. İmamu maka Malik'in, lakabı Budur. İmamu Darül Hicra. Hicret yurdunun imamı. Yine onun güzel sözlerinden bir tanesi nedir? Hayatta bu kabrin sahibinden başka Allah Resulünün kabrini gösteriyor bu sırada. Bu kabrin sahibinden başka herkesin sözü kabul ver ret makamına konulabilir. Her söz tartışılabilir. Her insan hata edebilir. Bizim sözlerimiz de öyle diyor. Ancak bu kabrin sahibi masum idi, ondan öçe hiçbirimiz masum değiliz diyor. Şimdiki tabi ilim ehli geçinenlere vesaire veya şeyh olanlara şunlara bunlara da duydur, duydur, duyurulur. Hiç kimse ilim ehli olsa bile, bilgisi çok olsa bile zelleden ari değildir, hata etmez değildir, sözü tartışılmaz değildir. Bu bir gerçektir. İlim de bunu gerektirir. Hatta bazen insan kendi ben bu kanaatteyim ama vallahu alem doğrusunu Rabbim bilir diyerek insanın da kendi için rahat etmediği sığındığı, Rabbine sığındığı anlar oluyor ve olmalıdır. İmam Malik Rahmetullah Aleyh'in halkasında çok güzel insanlar da yetişmiştir. Binlerce talebesi vardır. Belki bunların içerisinde Abdurrahman İbni Kasım ayrıca yad etmeye değer olan bir insandır. Sudan taraflarından Habeş taraflarından geldiği, Afrika'dan geldiği bilinen bu insan 20 yıl ondan hiç kopmamıştır. Al-Kamen'in Abdullah İbni Mesud'a yaptığı gibi nice kereler biz onu i̇mam Malik'in kapısının eşiğine oturur ona geldiğini duyurmadan onun evden çıkışını beklerdi onunla beraber mescide giderdi halkasından ayrılmazdı zihnini kurcalayan meseleler varsa yolda ayrıca sorardı, bütün bunları çözerdi. Dolayısıyla ilminden neredeyse hiç kopmadan gece ve gündüz olsa, mümkânı olsa onunla bile ilim almaya çalışacak bir yapıdaydı diyorlar Abdurrahman İbni Kasım için. Hatta nasıl diyeyim hanımını da hamile olan hanımını da memleketle bırakmış gelmiştir. Çocuğu büyümüştür. Babasını aramaya başlamıştır. Medine'ye gelmiştir. Babası o sırada İmamı Malik ölmüştür. Yerine Abdurrahman İbn Kasım geçmiştir. Halkayı artık o idare ediyor. Çocuk dışarıdan babasının o olduğunu öğrenmiştir. Gelmiştir halkada dayanamamış boynuna sarılmıştır. Abdurrahman İbn Kasım'ın dediği cümle şudur. Evlat kokusu alıyorum demiştir. Çocuğunu tanımıyor ama hissediyor. Bu derece bağlı olan bir insandır. Ve çok sevdirmiştir İmam-ı Malik kendisini. İmam-ı Malik daha sonraki yıllarda başa Harun-u Reşit geçince, harun Reşid ilmin kadrini bilen bir insandır, hürmetkar bir insandır. Hem gönlünü almak, hem taltif etmek, hürmetini bildirmek, yakınlık göstermek için İmam-ı Malik'i saraya çağırmıştır. Ona adam göndermiştir. İmam Malik reddetmiştir. Ve dediği cümle şudur: ilim gelmez, ilme gelinir." Allah Resulü bunu bize böyle öğretti demiştir. Normalde ayran kabartması gereken bu cümle Hanu Reşid'e ulaştığında zor söylemişlerdir. Hanu hazırlanmıştır, gelmiştir, kapısını çalmıştır. Nasıl diyeyim huzura geldiğinde i̇mam Malik rahmetullah ana, ya emir müminin bunu çok görme, ilmin olması gereken vasıf budur ve ilim ehli Allah Resulü mirasçısıdır, onun onurunu ve vakarını korumalıdır demiştir. Bunun üzerine Harun Reşit diz çökerek önüne oturmuştur. Ben senin ilmine talibim ve ondan istifade etmek istiyorum demiştir. Bundan sonraki günlerde de hep hürmet gösterdiği hem yakınlık gösterdiği bilinen bir gerçektir. Kolay sarsılmayan devin dediğimiz gibi bir yapısı vardır ve hep öyle davranmıştır. İmam Malik rahmetullahi aleyh ondan bir de Şeyh Harun Eşit bir şey rica etmiştir sonraki günlerde. Ne olur bu ilmin zayi olmasın kayda geçsin geride eser bırak demiştir. Onun bu arzusu ısrarı üzerine İmamı Malik rahmetullah aleyh muatta isimli eserini vermiştir. Hanureşid'in böyle bir tesir olmuştur üzerinde ve diğer eserleri de bunu takip etmiştir. Muatta sonraki yıllara çok tesiri olan bir eserdir. O yıllarda bu nevi hadisi bap bap bütün içerisine alan bir eser pek yoktur. Zihinlerde, hafızalarda var. Veya dağınık hadisler halinde var ama o Tanzim ve Te Ebu Hanife'nin fıkıhta bir nevi yaptığını o da nerede yapmıştır? Hadis alanında yapmıştır. Onun tedrisat üslubu daha önce paylaştığımız gibi mesele mesele olmak yerine şu hadiste hangi hükümler var? Şu ayetten hangi hükümler çıkar şeklinde bir tedris üslubudur. Dolayısıyla Irak takından farklıdır. Irak takı nedir? Bu mesele üzerine hangi hadisler var? Hangi ayetler vardır? Onunki nedir? Bu ayette veya bu hadiste hangi hükümler var şeklindedir. Bu bakış farklılığıdır. İkisinin de kendine ait ayrı güzelliği vardır. İyi ki böyledir ki farklı açılardan değerlendirmek ve mümkün olmuştur. i̇mam Malik bu eseriyle hem talebelerine hem gelecek nesillere çok hayırlı bir hizmet etmiştir. Çünkü bu eseri kendisinden, rivayetler edenler, aktaranlar arasında Abdurrahman Ebil Kasım var o deminki talebesi. Daha nice kendi talebeleri olduğu gibi aynı zamanda ezberleyen, ondan okuyan, fıkıh inceliklerini idrak eden ve sonraki nesle aktaranlar arasında İmam Ebu Hanife'nin talebesi İmamu Muhammed de vardır. Ondan bütününü Muvatta'dan ezberlemiştir ve ravilerin arasında o da yer almıştır. Bunu ezberi hafızadan aktaran herhalde bir en az 40-50 tane talebesi biliniyor, ismen biliniyor, kayıtlara geçmiş vaziyettedir. Bütün bölgelere de bu ilim, bu eser dağılmıştır. Şimdi şöyle diyelim, bu eserin içerisinde rivayet zinciri belli olanlar olduğu gibi, rivayet zincirine kopuk olanlar da vardır. Yani bir cahil eline alsa diyebilir ki, İmam Malik'in muatta'ında zayıf hadisler de var. Niye? Senette kopuk var. Şu şu hadis diyebilir. Ama o yıllarda bu üstüp zincir üstü bu çok fazla gelişmiş değildi. İmam Malik hadis olduğuna inandığını oraya eserin içerisine almıştır. Ama hepsinin bu zincirini vermemiştir. Buna ben hadis olarak güveniyorum manası taşır. Nitekim daha sonraki yıllarda bu hadisler hadis üzerine çalışan raviler zincirini birbirine ekleyen insanlar tarafından incelenip gözden geçirildiğinde aktardığı bütün hadislerin kaynağı ve zinciri bulunmuştur. Bu yüzden İmamı Malik'in eseri Sahih-i Buhari kadar sahih bir kitap olarak kabul edilir. Sonraki nesillerde zaten bunu hep böyle telakki etmişlerdir. Orada aktarılan her şeye de değer vermişlerdir. Onun fıkıhı daha sonra bize en çok Abdurrahman İbni Kasım'ın talebesi Sahnun da okunuşu var, Suhnun da var. Benim dilim Sühnun'a alışmış. Türkçe'de gördüğüm kadarıyla daha çok Sahnun diye aktarıyorlar. Arapça isim tespitinde fethayla mı dammeyle mi tespitinde iki görüşün ikisi de var. Sühnun benim dilime mi kolay geliyor bilemiyorum ama burada da az da Sahnun diye görüyorum. Dolayısıyla bu aziz insan Abdurrahman İbni Ebil Kasım'ın i̇mam Malik'ten rivayet ettikleriyle koskocaman bir kitap oluşturmuştur. 17 cilttir. El-Müdevvenetül Kübra diye. Kısaca Müdevvene veya El-Müdevvenetül Kübra diye anılıyor. El-Müdevvenetül Kübra. Şimdi El-Müdevvene kaynakta Türkiye'de onu da görüyorum. Kaynakta El-Müdevvene diye kaynak veriyorlar yazarını ne gösteriyor? İmam-ı Malik gösteriyorlar. Bu doğru değil. Dolaylı doğru ama diyelim ki biz İmam-ı Muhammed'in kitabı da Ebu Hanife'den naklediliyor ama Ebu Hanife demiyoruz. Kim diyoruz kitabın müellifine? i̇mam Muhammed diyoruz. Burada da doğru olan Sühnun denmesidir. Sühnun'un Abdurrahman kanalıyla Nasıl diyeyim? İmam Malik'ten aktardığı bilgiler. Çünkü kalemi alan, derleyen, toplayan, yazıya geçiren insan kimdir? Sühnondur. İmla ettirseydi başkaydı. Ama bu bilgileri derleyen, bir araya getiren, toplayan, donatan, başının sonuna nasıl diyeyim? kolunu, kanadını bir araya getiren kimdir? Sühnun rahmetullahi aleyh'tir. Dolayısıyla İmam Malik'in ilmi Özellikle hem kendi muvatta, muvattağın şerhleri en çok şerh gören kitaplardandır. Ve Sühnu'nun müdevvenesiyle beraber sonraki asırlara ciddi bir birikim olarak kalmıştır. Günümüzde biraz gariban mezheplerdendir. Niye? Sahip çıkan devleti yok. Çok fazla. Şimdi vaktiyle Hanefi mezhebine Osmanlı sahip çıkmış, Abbas sahip çıkmış, arada nasıl diyeyim, Selçuklular, işte Şafii mezhebine de Osmanlı'ya Hanefi mezhebine de hizmet etmiş. O yıllarda eski yıllarda Kuzey Afrika ve Endülüs'te Maliki hizmet görmüş ama günümüzde Maliki'ler en gariban, kitapları en az basılan insanlar arasındadır. Şimdi günümüzde parası cebinde olan Hambeli mezhebi var Suudi Arabistan. En çok onların kitapları itina görüyor. Bir devlete, İslam'ın devletine ihtiyaç oluşun bir başka boyutu da bu. Dolayısıyla ne oluyor? Kitaplar boynu büyük, gariban kalıyorlar, sahipsiz kalıyorlar. Ve bu sahipsizlik içerisinde en büyük yeri alan şüphesiz herhalde Malikiler. ilahi Abdurrahman İbni Kasım'ın Afrikalı oluş sebebiyle midir? Tarih nasıl tecelli etti bilmiyoruz. Normalde Malikilerin en çok nerede olması lazım? Medine'de. En çok nerede olması lazım? Hicaz'da. Arabistan'da olması lazımken Sudan Malikidir. Nasıl diyeyim? Yine Mısır'ın büyük bir bölümü de malikiler epeyce vardır. Fas, Tunus, Cezayir malikidir. Vaktiyle Endülüs maliki idi. Endülüs devletinin resmi mezhebi malikilik idi. Bunu biraz da şöyle anlıyoruz. Şimdiki ticaret hukukuna baksanız, medeni hukukun bazı maddelerine baksanız çoğu maliki mezhebinden gelir. Yani Avrupa hukukunun birçok bağlantısı Nedir? Maliki mezebiledir. Çünkü Endülüs'ten yürütmüşlerdir. Endülüs'ten alıyorlar, boyuyorlar, bize satıyorlar. Biraz da kirlendiriyorlar boyarken. İçerisine nasıl diyeyim? Genlerle oynadıkları gibi geniyle oynuyorlar. Koluyla, kanadıyla oynuyorlar, süslüyorlar, püslüyorlar, maddelestiriyorlar. Bizim salaklara satıyorlar. Onlar da bize işte medeni bir tabiri caizse medeni bir Kanun maddesi diye bize yutturmaya çalışıyorlar. İçerisine Sorban Üniversitesi'nde bir tez hazırlanmıştır. Avrupa hukukun, medeni hukukunun İslam hukukundan faydalandığı alanlar diye bir dar çerçevelidir, beş cilttir. Yani İslam hukukun bütününü taramamışlardır. Belli bir dilimini taramışlardır. Beş ciltli bir doktora tezi Sorban Üniversitesi'nden yıllar önceden kabul edilmiştir. Oldukça iyi bir tez olarak da değerlendirilmiştir. bulunmuştur daha araştırılsa, dünya kadar daha çıkacağı da bir başka bir gerçektir. Böylece hem Maliki mezhebi Kuzey Afrika'da yayılmıştır, Endülüs'te yayılmıştır ve Avrupa'ya dolaylı yoldan en çok tesir eden mezheplerden birisi olmuştur. Şam'da da belli oranda var. En az bulunduğu yerlerden bir tanesi Hicaz. Neyikmese ve diyarımızda da neredeyse hemen hemen yok gibi ama bu alanlarda yaygın mezhep haline gelmiştir. İmam Malik rahmetullahi aleyhi demiştik Medine'de vefat etti diye. Hocası Nafi ile beraber Cennetül de yan yana yatmaktadır. Hocası Nafi'in kabri de onun kabri de e, Hazreti Arin'in abeyi Akil'in o bahçesine çok yakındır. Onunla onlarla hemen hemen bitişiktir. Yine yakınlarında yatanlardan bir tanesi e, Osman İbn Maz'un radıyallahu anh'tır aziz sahabilerdendir. Yine Abdurrahman İbni Avfa kabirleri çok yakın. Annelerimizin kabriyle onların kabrinin arasında birazcık ilerlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin oğlu İbrahim'in kabri var. Onlara açılan o köşedeki ilk kabirler İmamı Malik rahmetullah aleyh ile kimin kabridir? Nafi'nin kabridir. Yan yanadır garip bir ifade. Yani şöyle diyeyim. İmamı Malik'in babasının adı Enes'tir. Enes'in babasının adı da Malik'tir. <gülüyor> şöyle diyeyim. Enes ibni Malik diyoruz, değil mi? Bu da Malik ibni Enes. İkisi birbirine karışıyor. Ama daha sana söyleyeyim. İmamı Malik'in babası Enes'tir. Onun babası Malik'tir. Yani Malik ibni Enes ibni Malik'tir. <gülüyor> Babasının adı hepten Enes'le karışacak bir attır ama değildir. Yani, şey olarak yani o nesepten hatta zannediliyor ama o nesepten değildir. Hatta şunlardan hangisi sahabidir diye soruların içerisinde Malik İbni Enes, Enes İbni Malik var. Dört yani cevapsa hangisi şık doğrudur diye bir bulmaca ayarlasan, içerisine bunları yerleştirsen yanılan insan çıkabiliyor. Acaba hangisi diye. Şimdi İmam-ı Malik rahmetullahi tekrar ediyorum. Hem İmam-ı Muhammed okumuştur hem de İmam-ı okumuştur. Dolayısıyla böylece ilmini başka yerlerine de ulaştırma fırsat ve imkanı doğmuştur. İm İmam-ı Malik rahmetullahi aleyhi bilgileriyle, duygularıyla burada bırakıyoruz. İmam-ı Şafi rahmetullahi aleyhi geçiyoruz. Yine belki şöyle bir hatırayı anlatayım. Biliyorsunuz bir hadis-i şerif var. Kabe ile ilgili olarak bir hadis-i şerif var. Kabe ile ilgili hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Ayşe Validemiz de diyor ki milletin henüz İslam'ın eşiğinde olmasaydı yani bünyeleri her şeyi kabul edecek bir yapıda olsaydı Kabe'yi yıkardım. Hicri İsmail'i içerisine alacak şekilde yeniden yapardım. Kapısını zemin seviyesine indirirdim. Aksi taraftan bir kapı daha açardım diyor. Çünkü Kabe'nin aslı böyledir. Şimdi belki şöyle şunu tutalım. Şu Hacer-i Esvet köşesi olsun. Şurası. Şurada ne var? Hicri İsmail var. Şöyle. Şunu da oraya koyalım. Şöyle Hicri İsmail var. Peygamber Efendimizin dediğini burayı da içerisine alacak şekilde yapardım. Yani bu tarafa doğru büyütürdüm. Bu kapı yaklaşık 1.90'ın üzerinde, 2 metrenin altında. 190 küsur yüksekliktedir kapı. Yani e, insanın kendine yüksektir. E, dolayısıyla o kapıyı yere indirdim. Zemin seviyesine indirdim. Tam bu kapının karşısı olan, simetriyinde olan yere bir kapı daha açardım diyor. Çünkü Kabe'nin aslı böyledir. Ayşe demiz daha sonraki, Ya yara diyor, niye Kureyşler o zaman kapıyı yüksek yaptılar? Peygamber'e cevap veriyor istediklerinin sokmak için izin vermek, istediklerine vermemek istiyorlardı. Kapı aşağıda olsa herkes girer, yukarıda olsa merdiven dayanması lazım. Oraya kontrol altında kalır diye diyor. Yine bir başka hadiste soruyor, yarasa sonra niye böyle o zaman Hücre İsmail'i dışarıda bıraktılar diyor. Kabe'nin aslındandır biliyorsunuz. Bize göre de aslındandır. Hatta o yüzden ne olur? Kitabınıza bakınız. Yani Haç'la ilgili bilgi veren kitaplara tavafı hatimin dışından yapmak vaciptir. Neden? Çünkü hatimin buradan girip buradan içinden çıksan Kabe'nin bir bölümünü tavaf etmemiş olursun. Anlaşıldı? Dolayısıyla dışarıdan tavaf etmek vaciptir. Hatta imamı Şafii rahmetullahi rahmeti Allah'a daha titiz. Kabe'nin tabanına baktığınızda tabanında bir çıkıntı var. Ona şadırvan diyorlar. Biz şadırvan deyince su dökülenler anlıyoruz ama Kabe'nin o dışa doğru taban çıkıntısına şadırvan deniyor. Ora, o eskiden de var orası. Dolayısıyla onun dibinden ona sürtünerek geçmeyecek diyor İmam Şafii. Niye böyle diyor? Eğer diyor sen şadırvanı sıfırlar gidersen diyor tavaf dediğin dıştan olur. Omuzun diyor vücudunun bir bölgesi diyor içten geçer. Tavaf etmemiş olur diyor. Dolayısıyla onlarda şadırvandan dışarıdan biraz daha uzakça tavaf etmek yine vaciplerin arasında yer alıyor. Böyle. Şimdi bu konuyla ilgili de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kureyş, Kabe zarar görünce sellerden yıkılmaya yüz tutunca yeniden inşa ederken aralarına bir karar alıyorlar. Biz diyorlar Kabe'ye haram para karıştırmayacağız. Haram paranın ne olduğunu biliyorlar. Şimdikiler de biliyorlar. Haram yiyorlar ayrı. Yani nasıl diyeyim zıkkım yediklerini biliyorlar. Şimdi onlar da diyorlar ki haram parayı karıştırmayız, Kumardan gelen para haram, içkiden gelen para haram, şunu bunu biliyorlar. Hepsini faizden gelen para haram biliyorlar, karıştırmayacağız. Alın teriyle helal parayla yapacağız. İyi bir karar alıyorlar. Ama Kabe yapı inşaaya devam ederken para suyunu çekmeye başlıyor. Yeniden toplanıyorlar. Paramız azalıyor. Kabe'ye işte diğer paralardan karıştıralım mı yoksa yettiği kadar mı yapalım, bittiği yerde duralım veyahut da para bitmeden evvel oradan bağlayalım mı? Şimdi haram para karıştırma günleme gelince hayır diyorlar söz verdik karıştırmayacağız, karışmasın. Pekala yettiği yere kadar yaparsak ucu açık kalacak o zaman da yıkılmaya hazır olur. Kara veriyorlar paramız ne noktada bitiyorsa oradan bağlayalım Kabe'ye diyorlar. Kabe Hicri İsmail bu yüzden dışarıda kalıyor. Onun için kitaplarımızda bir insan Hicri İsmail'de yaklaşık 3 metredir şeyden uzaklığı, şimdi biraz daha geniş olduğu için bunu söylüyorum. Hicri İsmail'de namaz kılsa ben Kabe'de namaz kıldım diye yemin etse yeminini yerine getirmiş olur diyorlar. Ama oranın bir özelliği var. Allah Resulü böyle buyurdu ama diyorlar içeriye almadığı için bir insan Kabe'nin içinde her tarafa doğru dönerek namaz kılabilir. Ama Hicri İsmail'de Kabe'ye dönerek kılmalıdır. Çünkü Allah Resulü böyle buyurdu ama yapmadı diyorlar. İhtiyatan Kabe'ye doğru dönerek namaz kılmalı. Orada başka yere dönerek namaz kılamaz diyorlar. Şimdi bunu şunun için anlattım. Daha sonra hicretin ilk çocuğu olan Abdullah İbni Zübeyir Kabe'yi bu şekilde inşa etmiştir, Hicri İsmail'i içerisine almıştır, kapıyı zemin seviyesine indirmiştir, buradan giren öbür taraftan çıksın diye ikinci bir kapı açtırmıştır, aynı yaptırmıştır, ama daha sonra Emeviler haccaç başta ne almıştır? Kabe'yi yeniden eski şekliyle yaptırmıştır ve giderek halifeye de onu anlatmıştır. Bunlar Kabe'yi bile bozmuştu, biz asli şeklinde yaptırdık demiştir. Orada ilim meclisinde bulunan bir tanesi de çünkü onlar sizin gibi cahil değildi. Allah Resulü'nün böyle bir hadisi vardı. Ona binaen yapmışlardı. Cahilliğinize doymayın demiştir. Tabiri caizse yerindeyse. Halifenin de üzüldüğü söylenir. Ama böyle bir hadise yaşanmıştır. Şimdi şu anda da biliyorsunuz bugünkü yapısı Kabe'nin 4. Murat devrinde gördüğü zararlar üzerinde yeniden Kabe ustalar göndererek Harami Şerif'teki taşlar yontularak çok da düzenli olarak yapılmıştır. E, sadedir, son derece zinetten uzaktır ama çok son derece de güzel yapılmıştır. Orada dikkat ederseniz Kabe'nin örtüleri bazen toplanıyor ya hacılar geri döneceği zaman örtüden parça kopartmaya çalışıyorlar. Bu olmasın diye bir adam boyu falan örtü yukarıya kaldırılır. O sırada ne görülüyor? Kabe'nin bugünkü kapısının tam simetrisinde karşısındaki duvar kapı şeklinde örülmüştür. Ticari, nasıl diyeyim, inşaatta bir şey vardır, peş peş üzerine gelmez. Bir tuğla böyle koyduysan, bir tuğla bu koy, ikinci tuğla ikisinin ortasına konulur. Aynı çizgiye getirilmez. Nasıl diyeyim, inşaat dilinde peş peş üzerine gelmez denilir. Ama orada konulan taşlar nizami konulmuştur. Yani şöyle çekip alsanız geride kapı kalır. O şekilde yapılmıştır. Bir daha dikkat ederseniz görürsünüz resimlerinde de bende esasen o tip resimler var. İnşallah bir gün paylaşalım isterseniz <gülüyor> o tip bir şey. Öyle yapılmıştır. Neden edeben? Oraya da El babul mesud kapalı kapı deniyor. Allah Resulü'nün hadisinden istifadeyle böyle bir terbiye böyle bir nezahet inceliği var. Asli şekli bozulmamıştır 4. Murat devrinde ama Böyle bir inceliğe dikkat edilmiştir. Bundan sonra asıl söz oraya geliyor. Bundan sonra Harunu u Reşit bu hadiselerden sonra İmam-ı Malik'e müracaat etmiştir. Kabe'yi Resulullah'ın hadisinde zikrettiği gibi yapayım mı diye. İmam-ı Malik ilme yakışır. Biraz da sertçe bir cevap vermiştir. Beytullah'a dokunmayın. Allah'ın beytini oyuncak edinmeyin. Her gelen halife ben yaptığım sevdasına düşmesin, onun vakarını zedelemeyin demiştir. Bunun üzerine Harun Reşit geri adım atmıştır. Takdiri ilahi öyleydi, Beytullah da o yapısıyla kalmıştır. Nitekim 4. Murat da buna riayet etmiştir. Günümüzde de böyle intikal etmiştir. Yani ilimdeki duruşundaki o salaveti, o ciddiyeti ifade etmek için bunu söylüyorum i̇mam Şafii Şafi Rahmetullah Aleyh'e gelince i̇mam Şafii'nin adı biliyorsunuz Muhammed'dir. Muhammed İbni İdris'tir. Yani baba adı dolayısıyla İdris'tir. Sülale kökü olarak Kureyşidir, Kureyşlidir. Dört imamdan bilinen net Arap asıllı olan tek kişi odur. Takdiri ilahi mesela İmamı Malik Medine'de doğmuştur, bu Gazze'de doğmuştur, yani Filistin'de doğmuştur. Evet İmamı Şafi Filistin'de dünyaya gelmiştir. İki yaşlarındayken Mekke'ye taşınmıştır. Kucakta Mekke'ye gitmiştir. Çocukluğu orada geçmiştir. Medine'ye giderek İmam-ı ilim almıştır. Mekkeli alimlerden dersler almıştır. Mekke'ye gelip giden, hacca gelip giden alimlerden de parlak zekası, nasıl diyeyim, keskin bakış üslubu ve değerlendiriş üslubuyla çok istifadeler etmiştir. İlimle yoğrulmuştur. Daha sonra Medine-i Münevvere'ye gitmiştir. Medine-i Münevvere'den ilim alıp döndükten sonra bu sefer Bağdat'a yolculuk yapmıştır. Bağdat'ta Irak fıkhını almıştır. Paylaştığımız gibi İmam-ı Muhammed'e talep olmuştur. İmam-ı Muhammed de ondan büyük. Doğum tarihini söylemeyi unuttum galiba. Hicri 150 yılında dünyaya gelmiştir. Bu yıl aynı zamanda nedir? Ebu Hanife'nin hayata gözlerini yumduğu yıldır. Geride İmam Muhammed'e talep olmuş, ondan ilim okumuştur. Böylece hadis düşkünlüğü de vardır. İmamı Malik'in o metodunu çok benimsemiştir, beğenmiştir hadislere, ayetlere bakarak hüküm çıkartma, onları bir araya getirme, derleme, topla. Bu inceleye bir de neyi eklemiştir? Iraklıların fıkha bakış açısını, nasları değerlendir açısını, kıyas üslubunu. Dolayısıyla İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh Hicaz fıkıyla Irak fıkının birleştiricisi, yoğurucusu sayılır. Bu aynı zamanda ciddi bir ufuk genişliğine sebep olur. Bazen görmek, bazen yaşamak, bazen nasıl diyeyim insanların haline şahit olmak, okumak kadar yerine göre ve fennine göre yani ne ile uğraşıyorsan ona göre daha değerlidir. Fennine şunu kastediyorum. Bir insan teorik olarak makine mühendisi, makine okudunuz, şunu okudunuz, bunu okudunuz, hepsini ezberlediniz ve imtihandan yüz çektiniz. Motorun önüne vardınız, şaşkın şaşkın bakabilirsiniz. Dolayısıyla birçok şey inceliklerini bilirsiniz ama bir elin size orada bir rehberlik etmesi lazım. Sonra onu size gösteren ustaları da sollayabilirsiniz. Ama o metale eliniz dokunmalı. O sistemin nasıl çalıştığını fiilen görmelisiniz. O insana çok farklı şey anlatır. Şey için anlatılır. Ömer nasıl Bilmen Hoca Efendi için anlatılır. Keşke haçla ilgili bölümü hacca geldikten sonra yazsaydım diye. Dediyse de demez de bu doğru bir gerçektir. Haç kitabını yazsanız da ezberleseniz de orada rehbere ihtiyacınız vardır. Sonra başkasına rehberlik edebilirsiniz. Ama siz diyelim ki Almanca okudunuz, İngilizce okudunuz derslerden 10 aldınız. Almanya'ya gidin bir işçi çarşıya çıktınız sizden daha iyi konuşur. Hiç Almanca nasıl diyeyim, okula da gitmemiştir 10 da almamıştır. Ama siz çalışırsanız diyelim ki 5-6 ay sonra onu da geçersiniz. Onlara akıl öğretmeye de başlarsınız. Ama o pratiği sizin yaşamaya ihtiyacınız vardır. Bunda da görgü ufuk kazandırır insana. Ben takılıyorum. Hemen hemen de anlatıyorum. O gerçekten üzülmüştüm. Ne zaman? Çocukken nasıl diyeyim kazanlar olur. Kazanların altı bir de ateşe ne kadar yakın olursa ateş o kadar iyi ısıtır. Hani nasrettin Hoca iddialaşmışlar bir gün kapının dışında işte sabaha kadar ayazda beklerse işte şöyle şöyle iddialaşmışlar. Hoca demişler hiç mi sıcaklık görmedin sabaha kadar? Görmedin demiş. Hiç mi görmedin ya demiş. Karşı dağdan bir ışık geçiyordu. Gördü diyorsun onu gördün. Ha demişler sen ondan ısındın. Vermeyecekler ya bahane edeceklere bulmuşlar. Hoca kabulleniyor. Daha sonra onlara davet verecek ya onları topluyor bir odada sohbet ediyorlar hocanın yemeğini bekliyorlar geliyor gidiyor saatler geçiyor yemek yok hoca diyorlar bu nasıl bir yemekler pişmedi sabredin pişecek diyor neyse dayanamıyorlar sonra çıkıp bakıyorlar hoca kazanı tavana asmış aşağıda bir mum yakmış e, hoca diyorlar Allah'tan kork bu yemek böyle bir şer mi diyor ısızacağı bile diyor oraya ulaşmaz ulan diyor karşı dağdan geçen ışık beni ısıtıyor da diyor bu mum niye onu kaynatmıyor diyor şimdi onun gibi ateşe yakın olması lazım Şimdi ateşe yakın olunca da tabi evde anneler şunlar bunlar büyükler kazanın altına eğileceksin üfleyeceksin bu zor bir iş. Çocuklar olarak bize söylerlerdi biz de yatardık kazan altına üfle üfle gözüne toz gider duman gider bir de nefesin yetmez mesafe de uzunca kazan büyükse. Yıllar sonra ne gördüm aradan yıllar sonra bir Çinli kız böyle ateşe kazanın altına üfleyecek nasıl üflüyor elinde bambu kanışı tutuyor ateşe üflüyor. Ne gözünü, ateşin neresine gidecekse oraya da yaklaştırıyor. Üfrük dağılmadan gidiyor, ateşi yakıyor. Geçen yıllarıma üzüldüm. Eğer o <gülüyor> <gülüyor> elimde olsaydı üfleyecektim, ateş kolay tutuşacaktı. Üfle baba müfle. Bazen görgü, bazen yaşanan hadise, bazen bir pratiklik insanın ufkunu açıyor. Dolayısıyla İmam bunu şunun için İmam Şafii rahmetullah Allah. Bu güzellikleri İmam Şafii Kimle yaşamış? İmam Malik'le yaşamış. İmamı Malik rahmetullahi aleyh ona, bu güzelliği ona aktardıktan sonra başka kim ne yapıyor? Gidiyor İmam Muhammed'e ondan ilim alıyor. Böylece iki güzelliğin pratiklerini birleştirme imkanına sahip oluyor. Bununla ilgili başka alimler de var. Mesela Endülüs alimlerinden Esedü'l-Furat var. O İmamı Malik'ten sonra gitmiştir. İmam Muhammed de okumuştur. Bu revi güzellikler yaşanıyor. İki ilmi birbirine derc etmiştir. Arapça bilgisi ve zekası son derece güçlüdür İmam Şafii'nin. Hafıza gücü de çok yüksektir. Her ne kadar Veki'ye şikayet ettim diyorsa da, dediğim gibi o şikayet ediyorsa biz yandık. Ama bu şiirinde bile çok güzellik var. Yani ilmin, ilim alan gönlün safi olması lazım, berrak olması lazım. Allah takvasıyla dolu olması lazım. Doğruyu bulma niyetli olması lazım. Gerçekten benim davam bu diyerek sarılan, bunun samimiyetini, işlerliğini taşıyan insan olması lazım. Çünkü bunu taşımayanlar, kusura bakmasınlar, gerçekten bunu taşımıyorlarsa bu ilimde durmasınlar. Gitsinler başka şeyle uğrasınlar. Hem ilahiyat hocası hem de yamuk. Yan yana gelmiyor. Çok da çirkin. Gitsin başka canının ne istiyorsa onla uğrasın. Başkasının aklını, beynini, o samimiyeti, işleninliği taşımıyorsa bozmak, bulandırmakla uğraşmasın. Şimdi bu berraklığın olması gerekir. Cenab-ı Allah o samimiyet, o işlenlik olunca bu insanlara da bilgi veriyor, ufuk veriyor. Nasıl diyeyim? Onları besliyor, kolluyor ve gözetiyor. Haliyle böyle olunca ilim de gelişiyor ve filizleniyor. İmam-ı Şafi'ye Rahmetullah bu açıdan keskin zekasıyla tanınır, keskin ufkuyla ve dil kabiliyetinin çok iyi kullanışıyla tanınır. Nitekim şiirleri hepsi birbirinden güzeldir. Yani hani şairler çok defa nerelerde dolaşırlar, bilinmedik vadilerde dolaşırlar, heva hevesi dile getirirler, içtim aşkın şarabını, nasıl diyeyim. niye şarap kullanıyorsun da başka kelimeler kullanmıyorsun? Ya başka türlü kelime kullan, Onları yerine göre kullanırlar. Daha birisi var, nasıl diyeyim, vaktiyle çok şarap şiirleri söylemiş. Ondan sonra da Müslüman olmuş ama dilini ondan kurtaramıyor. Bir şiiri var, o Müslüman olduktan sonra üstelik Hazreti Ömer dövmüş bile o da, hak etmiş bana göre. Dediğine beni diyor, üzüm bağının dibini gömün, damarlarımı sulasın diyor. E kafa bununla yoğurulu, kültürü bununla yoğurulu. Tabii yani böyle dersen, sopayı da hak edersin başkasının Hani öküzün aklına karpuz kabuğu getiriyor derler. Birisinin aklına bir şey getirirsin. Yani o derece iç iç olmuş. Unutamıyor, vazgeçemiyor değerlerle. Şimdi şoför arkadaşlar var. Şoförlüğü bırakmış. Arabası var kirada. Konuşurken biz nereye de gaza basacağımızı, nerede frene basacağımızı biliriz diyor. Konuşmaları onunla yoğrulmuş. Kültürü onunla beraber yoğrulur bunun gibi. İmam-ı Şafii rahmetullahi te bu yok onun için diyecek. İmam-ı Şafii Rahmetullah'ın her şeyin de ayrı hikmet var. O vadilerde gezmiyor. O heva hevesinin peşinde gezmiyor. Böyle yanlış anlaşılabilecek veya çağrıştırabilecek bile kelimeler kullanmıyor. Her biri ayrı güzel. Bunun belki çok örneği var ama aklıma geleni söyleyeyim. Dünya diyor, dünyalık, dünya menfaatleri bir leşe benzer diyor. Onun kendine ait sırtlanları vardır. Eğer ondan parça kopartmaya kalkarsan o çakallarla dalaşırsın diyor. Uzak durursan diyor, eyvallah. Kimse sana dokunmaz diyor. O zaman kıymetini bilin. Yine çok güzel bir şey biliyorsunuz. Vefat günlerinde söylüyor. Ya Rab diyor aklıma hatalarımın çokluğu geliyor diyor. Rabbim hemen arkasından senin rahmetinin ve şefkatinin çok çok çok daha büyük olduğu geliyor. Gönlüm huzur duyuyor diyor. O rahmetin olmasa biz ne yaparız manasına. Bunun gibidir şiirlere. birbirinden güzeldir. Bu aziz insan çok da seyahat etmiştir. Irak'a vardıktan daha sonraki yıllarda Irak'tan gelmiştir, tekrar Hicez alimlerinden, tekrar İbam'a ilim almıştır, müzakerelere bulunmuştur, Mekke'de 8 yıl ders vermiştir, bu yılları çok verimli geçmiştir, çok insanın yetişmesine vesile olmuştur. Bundan sonra kalkmış, yeniden Bağdat'a gitmiştir, Irak'a gitmiştir ve... Orada ilim ehli yetiştirmiştir ve bu devresi ayrıca değerlendirilir. Bu devreye kadar olan görüşleri ve kanatlarında mezhebi kadimme ifadesi kullanılır. Oradan Mısır'a geçmiştir daha sonraki yıllarda. Mısır'da da oldukça ilim dağıtmıştır. Yaklaşık 199 yılında Mısır'a geçtiği biliniyor. 199 yılında Mısırda ilim kaynağı olmuştur. Ama cemiyetle hani demin dedi mi bir yere gittiniz gördünüz yaşadınız insanlarda kanaat değişikliğine ve görgü ufkuna sebep oluyor. Bizim Çinli kızın bambu kumuş ile ateş yaktığı gibi o da Mısırda görüp yaşadıkları hadiseler bazı kanatların değişmesine sebep olmuştur. Bundan sonra değişen kanaatlerini topladığı şey bilgiler bilgiler konusunda da ne deniyor? Daha sonra fıkhı cedid deniyor. İmam Şafii'nin iki fıkı vardır. Bir kadim fıkı. Eğer ikisinin arasında fark varsa ne deniyor? Bu görüşü, fıkı cediddeki görüşü buydu, Fıkı kadimdeki görüşü budur diye. Bu yüzden Şafii mezhebinde iki açı, iki değerlendirmesi vardır. İki bakış açısı vardır bilgisi çoktur. Nerede? Şafii mezhebinde. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bir müştehit emek vererek ortaya bir hüküm çıkarttıysa, sonradan bu fikrinden vazgeçti, hayır bunu da ben hata etmişim, öyle değil, mesele böyle olması gerekirdi, ikinci bir fikir söylüyor ise, o birinci fıkı atılmaz, o unutulmaz, o, o vazgeçti artık değeri kalmadı denmez, o da kayda geçirilir. Çünkü o ortaya çıkarılıncaya kadar ciddi bir ilmi emek verilmiştir, ortaya bir iştihat çıkmıştır, o bir kere konulur, yenisi de yeni diye atlandırılır. Daha sonra bilgiler değişti mi? Gelen yeni bilgilerle belki vazgeçtiği görüş değer kazanabilir. Hepten yabana atılmaz. O yüzden nedir? İçtihat iştihadı naksetmez denir. Bir iştihat öbür iştihadı devreden çıkartmaz. Gün gelir nasıl diyeyim birçok insan bu görüş daha doğruydu diyebilir. Onun için kapıya atılmaz, onun için kayıtlara geçmiştir. Onun içinde şafi kitaplarında, onun içinde hatta diğer kitaplarda, mukayeseli kitaplarda, mukarereli kitaplarda yerini alır ve değerlendirilir. Her iki bilginin de gelmesi, fıkı kadim olarak gelmesi, fıkı cedid olarak gelmesinin sebebi budur. O görüşler vazgeçilse bile değerlidir. İmam Şafi Hazretleri'nin bir özelliğini daha söyleyeyim. Çok iyi bir şair, iyi bir söz ustası olduğu kadar son derece mahir bir okçudur. Onda on vururdu diyorlar. İfadeyi söyleyeyim kaynaklarda yaran. Her attığı isabet ederdi. Iska geçtiği olmazdı diyorlar onun için. Çok mahir bir okçudur. Demek ki ilim ehliyetten hareketsiz olmayacakmış. Dolayısıyla mahir olacak, iyi bir binici, iyi bir okçu olabilir. İmam-ı Şafii iyi bir okçudur. Hayatını bilgi verenlerin kaydettikleri gerçeklerden birisi de budur. Onda on vurdu diyorlar. İfadenin ondu, ol, olduğu gibi söyleyeyim. Ve İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh 54 yaşında henüz tam verimli çağında bu dünyadan ayrılarak gitmiştir. Diğerleri hep hapishanelerde çile çekmiş, onun hapishaneye düştüğü bilinmiyor. Ama ömrü kısa olmuştur. Hapishaneye düşenler daha uzun yaşıyor. <gülüyor> Öyle diyelim, ömrü kısa olmuştur. Ama geride, nice, çok ciddi bir ilim halkası, silsilesi bırak bırakarak ve iki ilim kutbunu bir nevi birleştirerek, yepyeni ufuklar açarak bu dünyadan ayrılmış gitmiştir. Onu tanıyanlardan Ondan ilim alanlardan birisi de Ahmed İbni Hanbel'dir. Onunla ilgili söylediği cümleler hep birbirinden güzeldir. O Mısır'a daha yeni gelmiştir. İnsanlar onu tanımıyor. Bir eşeğin sırtındadır İmam-ı Şafii, Ahmed İbni Hanbel de eşeğin dizginini tutmuş gidiyor. Ahmed İbni Hanbel tanınan bir alimdir bölgede. İmam Şafii kimse tanımıyor. Yoldan takılıyorlar. Koca imam diyorlar. Eşek başı çekiyor. <gülüyor> İmam Ahmed İbni Hamber'in bunun üzerine cevap verdiği söylenir. Ne, ne diyor oradakilere seslenir diyor ki eğer bu hayvanın sırtında olanın aklının farkına varsaydınız, kıymetini kadirini bilseydiniz eşeğin öbür tarafında da siz yaralırdınız diyor. Ama her insanın kadirini kıymetini de her insan bilemiyor. Dolayısıyla Ahmed İbni Hamber ona gerçekten talebelik yapmıştır, büyük hürmet göstermiştir. İlim ehlinin bu nevi latif cümlelerinde aktarmakta belki fayda var. İnsandırlar ve latif bilgiler ibret alır. Mesela daha önce bilmiyorum söyledim mi? Bir patika yoldan gidiyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Karşıdan dört tane öküz geliyor aynı patikadan. Ebu Hanife yol değiştiriyor. Oturanlar biraz da takılmak için gülüşüyorlar. Kocaman imam diyorlar öküzlere yol veriyor. Ebu Hanife Rahimullah onlara doğru dönüyor, gayet ciddiyet içerisinde evet diyor. Çünkü Cenab-ı Allah onlara boynuz, bana da akıl verdi diyor. <gülüyor> Şimdi buna ihtiyaç var, vardır. Ee, güzel ve zarif insanlar, kırmayan, rencide etmeyen ama güzel söz söyleyen insanlar, İmam-ı Şafii Rahmetullah Aleyh de güzel söz söyleyen insanlardan, geride hayırlı hatıralar bırakan insanlardan vaktimiz, durumumuz nasıldır? İsterseniz burada duralım. Ahmet İbni Hanbel'i de devreye sokmayalım ama gelecek derse hep Ahmet İbni Hanbel'i tamamlayacağız, nasip olursa, hem de artık delillere geçiş yapacağız. Anlaşıldı mı? Hayır, ikisi de almamıştır. İkisi de almamıştır. Evet. Hmm. He, İmam Şafii'nin santraça cevaz verdiği doğru. Oynadığına dair bize bilgi gelmiyor ama santracı e, şeyden, tavladan ayırıyor. Tavla zar atıyorsunuz belli bir oranda şansa bağlı bir hadisedir. Santraç ise öyle değildir. Daha doğrusu şöyle diyelim. E, olan bir iş yani bir oyun sadece zevke hitap etmemeli. Ya beden geliştirmeli ya akıl geliştirmeli. Onun için nasıl diyeyim koşular caizdir, at yarışları caizdir, oklar caizdir, nasıl diyeyim bedene bedeni geliştiren şeyler caizdir. At yarışlarının kumara oynamak ayrı bir konu. Yani ya, Peygamber Efendimiz'e at yarışı yapmıştır. Şimdi e, ş, arkasından şöyle bir ifade kullanmak belki daha doğru. Nedir? Santraç işe, zekaya hitap eden, zeka geliştiren bir oyundur. Oyunlarda da genel bir vasıf vardır. Bir, zikrullaha mani olmayacak. İki, zikrullaha mani olmayacak. İki, nasıl diyeyim, kötü sözler kullanılmayacak onun için. Parasına, kumarına olmayacak. Ee, i̇nsanın, nasıl diyeyim, kötü giyinmeyecek. Futbolda olduğu gibi veya şey uygun olmayan giyinmeyecek veya güreşte olduğu gibi. Güreşte belki daha kötü. Dolayısıyla olmayacak. Bu şartlarla beraber cevaz veriliyor. Ebu Hanife veya Hanefiler onu daha çok e, şeye benzetiyorlar, tavla, tavla oyununa benzetiyorlar. Tavla oyunu hakkında açık nas vardır, bilesin tavla oyunun caiz olmadığına dair açık nas vardır. Hanefiler bunu da ona benzetiyorlar, İmam Şafii hayır diyorlar ona benzemiyor, zeka geliştiren bir oyundur. Dolayısıyla özellikle de asker idare eden komutanlar için ve idareciler için oynanabilecek bir oyundur ama namazına mani olmamalı. Çünkü bir de o da tiryakilik de yapıyor. Yani nasıl, bilmiyorum siz onun farkında mısınız? Yani hafızasından satraç oynayanlar vardır. Aylarca sürüyor. Bir maç aylarca sürüyor. Ne demek? Hafızada kurguluyorlar. Taşları dizdik. Bir tanesi diyor ki ben diyor işte ikinci sıradaki piyonu öne uğradım. Şu noktaya getir, oynadım. Şuraya getirdim. O da ben de şunu oynadım. Şimdi bu ilk hamleler kolay. Sonraya doğru ne diyor? Ben işte atı şuraya oynadım. O hafızasında hangi taşlar yenildi, at nerede duruyor, kendi taşları nerede, aklında tutuyor. Bu derece hastalar var. Aradan 2-3 hafta geçiyor, aklına bir şey geliyor, onlar daireden daireye telefon ediyor. Şimdi diyelim telefon ediyor ona, ben diyor nasıl diyeyim, işte fili şuraya oynadım. Tamam o onu zih, zihninde canlandırıyor, aylarca böyle devam eden var. Daha faydalısını gördüm ben bir yerde, belki emekliler için. Bundan daha büyük bir saha, veleybol sahasından büyük. Ney? Evet. Vereybol sahasından büyük santraç şeyi, neyi? Masası. Yan taraflarda yüksek, kimisinden merdiven var, kimisinden çimenlik tümsek yapmışlar. Adam oraya çıkıyor, sahaya bakıyor. Hangi taş, nerede? Taşların boyu adam boyunda. Daha büyük de var, beline kadar olan da var. Üç dört tane gördüm. Ne yapıyor? Daha diyelim ki fili oynayacak? Gidiyor oradan, fili kucaklıyor. Geliyor, geliyor, geliyor, buraya koyuyor. Buradaki taşı yiyor, gidip kenara koyuyor. Niye hareketliliği, namaz yok adamlarda, niye yok, rükû yok, secde yok, ha kaslar hareket etsin istemişler, bunu bulmuşlar. Bu tip bu tip şey oynuyorlar, dolayısıyla santraş oynuyorlar, o daha hareketli, yani dolayısıyla cevaz veriyor, yani şartlarıyla beraber ama oynadığına dair bize bilgi ulaşmıyor. Yani cevaz veriyor demek, biliyor demektir yani bunun manası, incelikten biliyor demektir vallahi allahu i̇mam Şafii'nin Şafi'nin meşhur olmuş bir talebesi var mı? Muhammed İbni Sirin var. Oldukça meşhurdur ama talebesi genellikle yaygındır. Muhammed İbni Sirin oldukça şeydir, meşhurdur. Muhammed İbni Sirin diyorum. İmam ne demiştim demin? İsmi unuttum. Yok Ahmet İbni Hanbel ayrı. Muhammed İbn-i Sirin'dir, i̇bn İb Yok yok, o daha eski. Ben de orada, Muhammed İbn-i Sirin değil. Aklıma gelince inşallah sana ayrıca şey yapayım. Hatta şeyin, İmam-ı Tahavî'nin dayısıdır. Dayısıdır. Buyur. Müziğri. mi ya? Evet dur, ben de zihnimde işte onun için zaten şeyle karıştı öyle bir şey ismi. Evet. İmam Müzeni. İmam Müzeni. Evet. Ebu Hanife ile İmam Malik görüşmüş. İmam Muhammed, İmam Yusuf, İmam Şafii Malik'e talebelik yapmış. Veki hem Şafi'ye hem Ahmed İbn Hanbel'e hocalık yapmış. İmam Muhammed İmam Şafii'nin üvey babasıyken Aralarındaki bu hoca talebe ilişkine rağmen birbirleri hakkında nakleden olumsuz sözlerin ilmi bir kıymeti var mı? Birbirleri hakkında olumsuz, hiçbir cümle yoktur neredeyse. Birbirleri hakkında olumsuz, üretiliyor, varmış gibi gösterilmek için üretiliyor. İmam-ı Şafii'nin, İmam-ı Muhammed'in söylediği cümleyi söyleyeyim. i̇mam Muhammed çok fasih bir insanmış. Onun bu fasaheti İmam-ı Şafii'nin dikkatini çekmişti. Çünkü kendisi de fasih bir insan. İmam-ı Muhammed'i dinleyen zannederdi ki diyor Kur'an-ı Kerim onun diliyle inmiş. Bu kadar açık, bu kadar net, bu kadar güzel konuşurdu diyor. Vahiy kendisine indirilmiş gibi onu anlayan ve aktaran bir insan duymak istiyorsanız, görmek istiyorsanız bu İmam-ı diyor. Ve her cümlesi birbirinden ayrıdır ve İmam-ı gerçekten takdir edilecek bir insandır, varlıklı bir insandır, ilminin bütününü ibadete ve ilme ayırmıştır vaktinin bütününü. Hayran olunacak bir insandır gibi. Tabi Ebu Hanife çokça sık hacca gelen bir insandır. Hacca gelmesi sebebiyle İmam Malik ile de birçok insanlarla görüşmüştür. Yani hiçbir ciddi ilmi kıymeti yoktur. Bu insanlar birbirlerine aleykine hiçbir şey söylememişlerdir. Ebu Hanife'nin reyye yönelik e, öncelik vermesine bulunduğu Irak bölgesinin birçok din, kültür, gelenek gördüğü kozmopolit bir yapıda olduğu için hadiselere İsrailiyat uydurma ve benze karşı bir düşüncesiyle reylere yönelik e, öncelik vermesi doğru mudur? Şimdi bu savunma cümlesi yaklaşık olarak ama hayır böyle değil işte. İmam e, Ebu Hanife reyye nassa rağmen öncelik vermemiştir. Yani onu bir ayetin önüne geçirmemiştir, bir hadisin önüne geçirmemiştir, hatta bir sahabi sözünün önüne dahi geçirmemiştir. Yani bırakın onları. R-i şu demek, nasıl diyeyim, hadisi direkt zahiriyle almayan bir yapısı vardır. Hadisin üzerine düşünmeye meyilli bir yapısı vardır. Şu, bu nasıl söyleyeyim, şöyle özetleyelim isterseniz. Bakınız, bir hadis, acaba bu hadis şunu da mı kastediyor, direkt şöyle de olamaz mı? Daha evvel dedim ya ben size el bey'ane bil khiyyâri mâlem yeteferrâgâ hadisi var. E, alışveriş yapan insan muhayyerdirler, ayrılmadıkları sürece demek. Ayrılmadıkları süreceyi diğer insanlar, diğer imamlar ne anlıyorlar? Bedenen birbirinden ayrılmadıkları sürece anlıyorlar. Ebu Hanife düşünüyor, pratinle de içinden gelen bir insan. Ya bu insanlar küçük bir kayıt dalarsa ne olacak diyor? Birbirinden ayrılamazlar ki. Ben senden karnım acıktı. Yiyecek aldım yiyemem. Niye? Sen muhayyersin vazgeçebilirsin. Ta kenara çıkmayı bekleyeceğim. Belki de senden can kurtaran yere satın aldım. Giyeceğim bana lazım. Giyemem. Niye? İkimiz bir kayıktayız ayrılamayız. Bu hadisten Murat, atli bitirip başka bir konuya geçince olmalıdır diyor. Böyle olması lazım diyor. Bu da böyle anlaşılmalıdır diyor. Nitekim o da bu konuyu kapattık, bu defteri durduk, başka bir konuya geçtik. Bu da bir ayrılmadır diyor. Böyle anladığında hadisin üzerine, nastın üzerine akıl yürütmeye devam ediyor. Daha sonra bakıyorsun diğer mezheplerde insanın birçoğu bu noktaya geldiği oluyor. Mesela bunu tartıştığımız Suud'da kısım reisi olan bir kardeşimiz, yani Kada Hugu Fakültesi Dekanı diyelim bugünkü adıyla kardeşimiz, Ebu Hanife bu konuda aklı değil dedi. Çünkü bütün imamlar hatta telebeleri karşısında. Men ahya ardan meyiten fehya lehdi bir hadis şerif var. Bir ölü toprağı ihya ederse, canlandırırsa o toprağa sahip olur. Ebu Hanife diyor ki evet sahip olur ama devlet reisinin de izni olmalı diyor. Hadiste böyle bir kayıt mı var diyorlar. Hadisin önüne aklı geçirmek değil mi diyorlar. İyi bir misali bunun değil mi diyorlar. Bunun üzerine Kitab-ül Haraç'ta İmam Ebu Yusuf bir sayfa, bir buçuk sayfa bunu müdafaa ediyor. Ebu Hanife'nin yaptığı aklı hadisin önüne geçirmek değil, ötelemek değil, hadisle amel etmemek değil, hadisin verdiği izni tanzim tertip etmektir diyor. Herkes kafasını erdiği şekilde ihya ederse ortalık gece konduya döner diyelim. Ya nasıl diyeyim? Nizam bozulur diyor. Ben de diyor Allah Resulü'nün verdiği bu iznin kıyameti kadar geçerli olduğu, ayrıca imamın iznine ihtiyaç duyulmadığı kanaatindeyim. Ama ne olur hocamın söylediği yanlış anlaşılmamalıdır. Eğer aksini söyleseydi, amel etmeseydi o zaman öyle değerlendirildi. İmamın şart koşması, imamın iznine şart koşması plan ve proje uygun olarak gelişmesi içindir diyor. Şimdi devam ediyorum. Aradan inanın bütün samimiyetimle söylüyorum, iki hafta geçmemiştir. Suud Devleti bir kanun çıkarttı. Ölü topraklar devletin izni olmadan ihya edilmeyecek diye. Haberi duydum, tabii kalktım çayını içmeye gittim yanına. Söz açıldı, dedim bu görüşte aynı görüşte misin çok merak ediyorum. Sizinkiler kanun çıkarttı dedim. Devlet izni olmadan toprak ihya edilmeyecek. Çünkü havaalanı olabilir, stadyum olabilir, park olabilir, şöyle olabilir, böyle olabilir, plan ve yol olabilir, yol üstü olabilir, plan proje uygun olması gerekiyor diye gerekçelerini açıkladılar. Şimdi Ebu Hanife de bunu anlatmaya çalışmıyor mu dedim. Cümlesini aynen söylüyorum. Vallahi de Ebu Hanife büyük adammış. <gülüyor> Şimdi devlet kanun çıkartmayınca küçük adam veya hata ediyor, çıkarınca büyük adam oluyor. Böyle değil. Bu insanlar düşünüyor. Ufku var gerçekten. İşte bunu böyle söylersen Ray sahibi. Ray demek bu demektir yoksa ne bölge Kuzeyin politenden ziyade şöyle kültürlerin çatıştığı bir bölgedir. Bu doğrudur. Irak'ta Yunan bilgisi vardır. Nasıl diyeyim? Yahudilerin bilgisi vardır. Yine Hristiyan dünyasının bilgisi vardır. Mecusilerin bilgisi vardır. Zerdüşlerin bilgisi vardır. Asurluların, Babillerin medeniyetler gelmiş geçmiştir. Ama hepsinin hakından gelme e, gelmeyi Abdullah İbni Mesut zaten başarmıştır. Sonra da devam edilmiştir. E, böyle bir kaygıyla olduğu kanaatini ben taşımıyorum. Hadisleri irdelemeye, gerçek fıkhını elde etme konusunda beyin yormaya daha fazla meyillidir. Öyle oldu anlaşılıyor. Kardeşlerimizden bir tanesi böbreğin annesine vermiş. Cenab-ı Allah iki senede sağlık, sıhhat ve hayırlı ömür versin diyelim. Şey anlaşılıyor. Geçen derslerde Hanefiye metodunu ve Ebu Hanife'nin ders işleme tarzını açıklamıştınız. Müzakereye başlar, e, tüm talebelerin görüşlerini alır, mevzu farklı bir yöne kayarsa müdahale eder ve e, üzerine istenen yöne doğru atmasın sağlar demiştiniz. Doğru, biz İmam Muhammed ve Ebu Yusuf'un birçok konuda farklı görüşlerde olduğunu biliyoruz. Onların görüşlerine Ebu Hanife derslere müdahale de etmemiş midir? Bu görüşleri daha sonra, yani biliyorsunuz, İmam-ı Muhammed yaklaşık 20 yaşlarındayken, 18 yaşları civarındayken Ebu Hanife vefat etmiştir. Daha sonra yani Ebu Hanife hayattayken iştahat belirmemişler. Bir anda, o anda da oluşmuyor. Bakıyorsunuz sonradan kanat bir yere varıyor. Hayattayken e, böyle bir kanaat belirtmiyorlar. Veya bu imanın bazı görüşler Ebu Hanife'nin vefatından sonra mı değişmiştir? Evet yani birçok öyle yani ilim ilerledikçe insanın görüş ufku değişebiliyor. Öyle olmuştur. Ama bu değişmelere rağmen, tekrar ediyorum, hocalara hürmetten de geri durmamışlardır. Ayrı bir e, ekol başı da çekmek istememişlerdir. Mezheplerin varlığını inanmayanlar var, bunu da iddia ediyorlar. Bunlara cevap nasıl verebiliriz? İnşallah Ebu Hanife'den daha alim birisi çıkarsa veya İmam Şafii'den, ona göre onun görüşünü de değerlendiririz. Onlardan daha samimi, daha işte, daha alim çıkmadığına göre, yani nasıl diyeyim, Nasıl bir üstadın, nasıl bir hocanın ilmine güvenen bir insandan fetva alıyor, görüşünü soruyor, bilgisini soruyor, İslam'ın kaynağını öğreniyorsak onların hocasının, hocasının, hocası da olan, ihlası da dağ gibi olan bu insanların yolundan İslam'ı anladığı şekli anlamaya çalışmak, eğer bilgimiz varsa onlarla değerlendirmek doğru bir tavırdır. Çıplak ayakla namaz kılınır mı? Herhalde bayan için soruyorlar. Yaşıyorlar. Ayrıca pantolonla namaz kılınır mı? Namazda ayağın örtülmesi kadınlar için de şart değildir. Tekrar ediyorum, namazda nasıl diye elin, yüzün ve ayakların dışındaki her yer örtülmüşse namaz sahiptir. Tamam? Ancak ayaklar dışarıya çıkınca iç elbette namaz nasıl tesettürüyle dış dünyanın tesettürü birbirinden farklıdır. Bir insan dediğim gibi yüzünü ellerini ve ayaklarının dışındaki her yeri örten elbiseyle bu iç elbisede olsa namazı sahih midir? Evet. Ama bu şekilde dışarı çıkarma hayır. Dışarıya çıkarken dış elbise alacak. Aynı şekilde ayaklar da dışarıda mahremdirler diyen alimler hayır, namazda olmadığı günlerde değildir diyen alimlerden daha çoktur. Dolayısıyla bir bacımızın, bir kızımızın dışarıya çıkarken terlik giymesi veya çorapsız, işte sağa sola açık ayakkabı giymesi çok doğru değildir. Doğru olan hakka riayet ile böyle ayağını göstermeyecek bir şekilde dışarıya çıkmasıdır. Ama namazda bu şart değildir. Soru da öyleydir. Pantolonla namaz kılınır, pantolonun üzerinde etek varsa veya namaz için kıydı böyle pardüsünlü bir şey varsa bunda sıkıntı yoktur. Ama sadece pantolonla giriyorsa azaları belli ettiği için mekruhtur bilesiniz. Nokta. Bazı gayri İslami yollarla para kazanan ve bu parayla İslam'ı e, nasıl inciteceğini hesaba, incitece incitme kelimesi çok yumuşak gitmiş. Bu, saldıracağını, kudurmuş gibi saldıracağını diyecektiniz. Hesaba yapan televizyon kanallarındaki bilgi yarışmalarından para kazanmak helal midir? Şimdi biraz manzarayı biraz kötüleştirmiş şey alarak ama Şöyle diyeyim eğer o yarışmanın içerisinde İslam'a saldırı varsa e, elbette ki doğru değil. Ama bilgi yarışmasında kişiler oraya para vermiyor. Bir kazanılan bir para alınabilir mi? Alınılır. Yani bunda sıkıntı yok. Diyelim ki at yarışı parasına şöyle birisi yarışanlar ortaya para koymamışlar. Zenginin bir tanesi atçılığı teşvik etmek istiyor ve okçuluğu teşvik etmek istiyor. Ben şöyle bir mükafat koyuyorum diyor. İşte kazanan pehlivana kazanan ata bu caizdir. Bu bilgi yarışlarındaki da caizdir. Ama orada kötülük yapılıyorsa bir, dolaylı olarak bunların reytingini yükseltiyorsa, başka alanlardaki reytingini yüksel diyorsa, o ayrıca düşünmesi gerekendir ama prensip olarak bu caizdir, bileseniz. Tavla onlara hangi delili göstereceğiz? Tavla on oynayan bizden değildir diye bir hadis-i şerif var. Acı da bir hadis Tavla oynayan bizden, benden değildir diye bir hadis-i şerif var. Tavla ile ilgili e, kitaplarda hadis-i şerif var. Bileysen hadis kitaplarında var. Sahih. Dört mezhep imamını taklit edebilir miyiz? Bu konuda taklit edilir mi? Yoksa sadece birinde mi sabit kalmalıyız? Bunu yani genişçe bir cevap istiyor. Ahmed İbni Hanbel'e de anlatalım. Sonra üzerinde biraz duralım. Geçmeden önce unutmayınız. İmam-ı Azam'ın hocalarının birinin de kadın olduğu rivayete doğru mudur? Böyle bir rivayet biz görmüyoruz ama yani şöyle diyelim eskilerin bir özelliği var. Bir hadis bile öğrenseler ona hocam diyorlar. Şeyhi ve üstadı diyorlar. Anlaşıldı? Böyle bir şey var mıdır? Olabilme ihtimali var mıdır? Elbette olabilir. Ama bir şu hocasıdır diye bir kadın adı gelmiyor. Ayşe validemiz nice insana hadis rivayet etmiştir, hocalık yapmıştır bu, bu çerçevede. ya yani hadisteki şeyhidir. Daha sonra, daha sonra başka insanlar da nitekim olmuştur. Birçok hatayı hatta Ayşe Validemiz düzeltmiştir. Ve sonraki nesillere bırakmıştır. Ondan en çok istifade edilenlerin başında yeğeni var Urve diye. Yani ablasının oğlu olan Esma'nın oğlu olan Urve var. Zübeyir'in oğlu aynı zamanda. O var o aktarır. Ama bu hocadır yani onun gerçekten Ayşe Validemiz hocasıdır. Ama Ebu Hanife'nin. Böyle bir hocasının kadın olduğu yola geçmiyor. Mahremiyet de biraz bunu engelliyor. Yani o öyle diyelim, her zaman istediğimiz şekilde olmuyor. Ben de bazı kadın sahabiler var hakkında çok daha fazla bilgi edineyim istiyorum. Bulamıyorum çünkü birçok insan tabii ve haklı olarak da hanımının dillerde dolaşmasını istememiştir. Belki bu yüzden de çok fazla bilgi aktarılmamıştır sonraki nesillere. Film dizi diyoruz, hocama bakıyoruz, oradaki bayanlar erkeklere bakıyor, bunun hükmünü soruyorlar. Şimdi bir kardeşimiz de arabada sordu. Yani şöyle hocam dedi, bu kadınlarla erkekler ne zaman ayrı oturacaklar, ne zaman şey olacak, işte bayanlara bayan hoca, erkeklere erkek hoca ders verecek. İnşallah bayanlara ders verecek, bayan hoca'nın yeterli miktarda yetiştiğinde, Erkeklere de erkek yetiştiğinde dedim ciddi bir geçiş devresi yaşıyoruz. Bu şöyle diyelim, yani diyelim ki böyle oturamazlar mı, birbirlerini göremezler mi? Veya televizyon dizi ayrı bir konu, onunca ayrıca incelememiz lazım. Çünkü altı üstte her tarafı batık bir dünya ile farklı şeyleri kıyaslıyoruz. Bir taraftan batık, bir taraftan canlı değil işte. Yeniden mazaya oturup bir müzakere edilmesi lazım. Şu anda çünkü dizilerde bir milletin ahlakı nasıl bozulur? Kim kimle ne halt karıştırıyor onu normalleştirmek için e, diziler durmadan birbirine takip edip gidiyor. Bir iç savaş var devam ediyor. Milletin ahlakı nasıl bozulur yuvaların içerisine kir nasıl akıtılır diye. Rahmetli Zahid Kotku'nun çok güzel bir cümlesi vardı. Gözlerimizden ve kulaklarımızdan kalbimize kir indiriliyor demişti. O cümlesi çok tesir etmişti bana. Kalbimizden ve kulaklarımızdan kalbimize kir indirilmeye çalışılıyor. Aynı hızlı temizlemeye çalışmalıyız yoksa bu gemi su alır. Şimdi öbür türlü bir erkek bir kadından bir kadın ilim alamaz mı? Bir şey soramaz mı? Bilgi edinemez mi? Belli bir ciddiyeti aşmamak, selli belli olmamak, nasıl diyeyim ee, gayri ciddi atmosferlerde bulunmamak şartıyla bunda sıkıntı yok. Şöyle deniyor. Mesela Hocam diyorlar sorulardan bir tanesi o. Biz sokakta yürüyoruz. Sokakta erkek de var, kadın da var. Bir dükkana girip alışveriş yapabiliyoruz. Orada erkekler bizi görüyor. Biz onları görüyoruz. Pekala aynı evde niye misafirlerimizi karşılayıp da onlarla beraber tesettürlü olarak oturamıyoruz? Bu ikinci bir şıktır. Tesettür ayrı bir konudur. ihtilat ayrı bir konudur. İhtilat şu demek. Devamlı aynı ortamlarda bulunma. Senli benli, şakalı, hatıralın anlatıldığı, nasıl diyeyim Şakaların yapıldığı, işte insanın başından geçen bir olayın anlatıldığı, yerli yersiz bazen kadın, bazen kadınlar erkek olduğunu unutup orna ortamda anlatılması uygun olmayan bir şeylerin anlatılıp dönüp dolaştığı, iç içe karışıklıkların yaşandığı ortam yani oturup da bir bulunma değil, hengamenin karışıklığın yaşandığı bir ortam neden diyoruz? İhtilat diyoruz. Bu caiz değildir. Çünkü bu nevi bir ihtilat, karışıklık giderek senli belli konuşmalara, anlatılması uygun olup olmayacak şeylerin anlatılmasına, giderek karşılıklı cüretlerin artmasına ve fesada yol açar. Bu ayrı bir konudur, bu tesettür konusu değildir, bu ihtilat konusudur. Kapalı ortamda bulunmaya ise halvet deniyor, o ayrıca bir başka sıkıntıdır. Bu hem ihtilat sıkıntısı, hem de halvet sıkıntısı sekreteryalarda, bayan sekreterler bulunduranlarda ve devlet dairelerinde çok daha fazla oluyor. Yoksa ciddi bir mecliste veya bir camide herhangi bir yerde bir araya gelip de ilim alışverişi yapmak değildir. Bununla sıkıntılı değildir. Öyle de olsa keşke gönül arzu eder ki, diyelim ki kadın alimlerimiz yetişsin, birbirlerini öğretsinler. Çünkü bazı şeyler onlar çok daha kendi aralarında, dünyalarında rahat konuşurlar. Diğerleri, erkekler de kendi aralarında rahat konuşurlar, tartışırlar. İnşallah o günlerin gelmesini ümit edelim. O günler gelinceye kadar bütünüyle razı olmasak da e, mahzurda görmediğimiz bir şey nasıl diyeyim yaşamaya meraklıyız. İnşallah bu günler gelip geçer. Ücret karşılığında temizliğe gidilen evde içki varsa ve ev sahibi hanımın parasının haram mı helal mı olduğunu belli değilse yapılan temizin ücreti haram mıdır helal midir? Bir insanın yaptığı iş düzgün bir iş ise o işin karşılığında ücret alması caiz. Yani bir bu hanım parayı veren hanım e, haramdan mı kazanıyor helalden mi kazanıyor bu önemli değil. Ama içki bulunan eve hizmetçi girilmesi bir mümine için çok doğru mu bu ayrı bir konu çok doğru değil. Eğer mecbur böyle bir sıkın, maddi sıkıntısı yoksa zaruret boyutuna ulaşmamışsa bu tip evlere gitmemeli. Çünkü o devrede o evlerin, onu üstün görme var o evleri. O evlerin ahlakından pay alma var. Giderek normal görme var. O evdeki kadının işte ona gösterdiği yakınlıklı sıcaklığı da şu bunun tesirinde kalma var. Giderek başka şeylere kapı açabilir. Daha düzgün bir yer bulmasını elbette ki tavsiye ederiz. Ama Paranın nereden geldiği çok önemli değil çünkü kendi yaptığı iş meşru mu evet ücreti de meşru olur. Şöyle diyeyim isterseniz bir bakkal dükkanınız olsa bir kırtasiye dükkanınız olsa dükkanınıza giren bir insan haramdan kazandığı parayla sizden defter alsa. Satmam diyemezsiniz yani bu netice onun parasının nereden geldiği değil sizin sattığınız defter meşru bunun karşı aldığınız ücret meşrudur. Hadise o açıdan bakacaksınız. Herkesin geri planda ne kazandığını araştırmaya kalkarsak bu uzar gider bitmez bundan sorumlu da değiliz. Herkes kendi kazancının helalliğine bakacak. i̇mam Malik kadının yüzünün açık olduğu, yani açık olabileceği görüşüne varken Medine ehlinin ameline göre mi davranmıştır? Hayır. Naslara göre davranmıştır. Medine'deki kadınların çoğunun yüzü peçeli idi. Burada noktayı noktaladım. Yani gerisi soru değil. Yani şu olarak burada noktaladır. Evet ve evet. bu mesele tartışılmıştır İnşallah gelecek günlerde peçe ile ilgili veya yüz örtümüyle ilgili Ayrıca konuşuruz